Pedagog Adem Güneş'le çocuk gibi geçmeyin. Artık her pazartesi, salı ve çarşamba Türkiye saatine 11'de. Sorularınızı ademgunes.com veya 216 524 9393e gönderin. Siz Adem Güneş'le 2 değil artık haftada 3 kere da gün ve gün daha bilinçli bir anne babayla buluşsun. Bu çefem yeni yayın döneminde daha da canlı. Efendim merhabalar, çocuk değişip geçmeyinden Burç Efenden selam ve sevgilerimizle bir programımıza daha başlıyoruz. Efendim bugün bayramın ikinci günü, Kurban bayramının ikinci günü. Dün birçok yerlerde, birçok ailelerde kurbanlar kesildi, kurbanlar biçildi, kurbanlar efendim taksim edildi, eş dost ve akrabalara dağıtıldı ve kurban e, sofralarına oturuldu. Efendim çocuklar e, kurbanı doyasıyla. Umarım ki aileler tarafından e, ziyaretler ile e, doyasıya yaşattırılmaya çalışıldı. Efendim bugün de ikinci gün. Dün kurban kesmemiş olanlar e, bugün kesecekler. Efendim aile ziyaretlerini dün kurban nedeniyle ertelemiş olanlar bugün yapıyorlar kim bilir. Belki de şu anda ziyarete giden birilerinin radyosunda ben misafirim. E, onlara da hayırlı yolculuklar, hayırlı bayramlar diliyorum. Efendim bugün yine gönderdiğiniz mesajlarla... Programımızı devam ettirmeye çalışacağız. Bayramın birinci günü ve arefe günü yoğunluklu olarak kurban ve çocuk meselesine değinmeye çalışmıştık. Efendim bugün yine gönderdiğiniz mesajlarla programımıza devam edeceğiz. Şimdi Ayşe Hanım göndermiş bir mesaj. Şöyle sormuş Ayşe Hanım. Sayın Adem Bey oğlum 9 yaşında 7 yaşına kadar birçok çocuğun yaşadığı en zor anları yaşadı. Şimdi etrafındaki her şeye zarar vermek istiyor. Kendini kontrol edemiyor. Sonra pişman olup ağlıyor ayrıca ağzıyla sürekli olarak bir takım sesler çıkarıyor ve her an bir yerleri hareket halinde. Geçmişten gelen bir takım şeylerden kaynaklanıyor farkındayız ama babası ve ben ne yapacağımızı şaşırdık. Kimi pedagog görmezden gelin diyor bu sefer iyice abartıyor Biz ne bize ne öğrenirsiniz ya da bize randevu verebilir misiniz diye sormuş Ayşe Hanım. Değerli Ayşe Hanım e, görmezden gelmek değil hayır 9 yaşına gelmiş olan çocuğunuz e, bunu bir düzen içerisine koymanız lazım ve kesinlikle tavsiye ederim bir uzman desteği alarak çocuğunuzun o yıpranmış geçmişini de en az e, çocuğunuza ruhen en az zarar verebilecek noktaya çekip bundan sonraki süreci de kontrol altına alabilmeniz için e, bir uzmanla görüşmenizi tavsiye ederim değerli Ayşe Hanım'a. Arife Hanım'a bakıyoruz. Bir mesaj göndermiş Arife Hanım. Saygılarımla Adem Hocam. Bu ikinci yazışım. Cevap alamadım. Hakkınızı helal edin. Arife Hanım vasıtasıyla diğer dinleyicilerimizin de hakkını helal etmesini rica ediyorum. Çünkü çok yoğun bir mesaj trafiği var. Mümkün olduğunca birçoğunu ben e-mail olarak cevaplandırmaya çalışıyorum. Bir kısmını burada okuyarak cevaplandırmaya çalışıyorum. Ama yine de yetişemediğimiz mesajlar oluyor. Ee, siz ısrarla göndermeye lütfen devam edin. Aynı mesajı gerekirse gönderin. Ama ee, evet gönderemediğimiz cevap veremediğimiz mesajlar oluyor. Arif Hanım'ın mesajı da galiba o mesajlardan bir tanesi. Bu arada şunu da hatırlatayım. Bazı mesajlar var ki e-mail adresleri e yanlış yazılıyor. Cevap olarak gönderdiğimizde o e-mail adresinden geri dönüyor. Lütfen e o ...internet sistemimize girdiğinizde yani www.ademgüneş.com'a girdiğinizde... ...oraya yazdığınız e-mail adresini e göndermeden önce son bir kez daha kontrol edin. Çünkü internet üzerinden e ile cevap vereceğimiz sırada... ...bazı e-mail adresleri eksik ya da yanlış yazılmış olduğundan dolayı geriye dönüyor. Onu da hatırlatayım. Arif Hanım'ın mesajına devam edelim. ''12 aylık bebeğim var, arabaya bindiği vakit çok huzursuzlaşıyor.'' ne yapacağımı bilemiyorum şoförün dikkatini dağıtacak kadar sarılıyorum şarkılar söylüyorum hiç fayda etmiyor mecburen otomobile binmek zorunda babaanne anneanne uzakta oturuyorlar ne yapabilirim yardımcı olursanız sevinirim şimdiden teşekkürler demiş Arife Hanım şimdi 12 aylık bir bebek e, arabanın içerisinde evet ilk anda bindiğinde içinde tuhaf bir his olduğu için birdenbire panik yapar olabilir efendim yol ve arabanın hızı pencereden bakışına göre e, birdenbire camlar hızlıca camdan baktığı zaman dışarıda hızlıca bir görüntü akıyor ondan endişe edebilir. Arabanın içerisi küçüktür atmosfere göre dışarıda bulunduğu alana göre kocaman bir efendim, alanın içinden küçücük bir alana giriyor. Ondan tereddüt etmiş olabilir. Veya herhangi bir şeyden arabanın sesinden tereddüt etmiş olabilir. Arabadaki koltukların yerleşim şeklinden tereddüt etmiş olabilir. 12 aylık bir çocuk sebep ne olursa olsun bir şeylerden endişe etmiş ve korkmuş olabilir ve ondan dolayı da size bu rahatsızlığını ağlayarak dile getirmiş olabilir. Ancak burada şuna dikkat edin. Siz diyorsunuz ki neredeyse şoförü rahatsız edecek gibi sarılıyorum. Efendim onu şarkılarla oyalamaya çalışıyorum bir takım bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Bu korkusunu artırır böyle davranırsanız. Yani çocuk korkuyor o sırada çocuğun korkusu ancak o sırada sizin Korkusuz ve doğal bir halde arabanın içerisinde yolculuk yapıyor olmuş olmanızdan dolayı azalır. Yoksa siz onu teselli etmek adına 12 aylık bir çocuğu ne yaparsanız yapın korkusu iyice artar. Çocuk size bakacak, annesi gayet sakin, babaya bakacak, baba gayet sakin, yani... Biraz kendisi ağlasa da bırakın ağlasın o sırada. Ne kadar ağlarsa ağlasın bırakın. Siz sükunetinizi hiç bozmayın. Çocuk sizin efendim, onu teselli etmenizden ekstra bir korku kazanır. Ee, Arif Hanım'a bunu söyleyeyim. Ee, endişe etmesin. Çocuk o sırada ne hissetti kim bilir. Neden korktu kim bilir. Ama sizin bu haliniz onu iyice korkutur. Efendim Nursel Hanım'ın mesajı var. Selamun Aleyküm hocam. 13 yaşında oğlum var endişeleri fazla bu da benim dikkatimi çekti sizden yardım istiyorum örneğin ablası denize girdiğinde uzaklaştığında boğulacak diye korkuyor lunaparka gittiğimizde abisini oradaki oyuncaklara bindirmiyor korkuyor yardımınızı istiyorum demiş. Evet Nurselam kaygılı bir çocuktan bahsediyorsunuz size yardımcı olabilmek için şunu bilmemiz lazım çocuğunuz kaygılarını nereden aldı? Eğer bu kaygıların kaynağı sizseniz ki çoğu defa anne babanın bizzat kendisi oluyor çocuklarına çok fazla düştüğünden dolayı çocuklarına aman oğlum canım oğlum bak şöyle olursa böyle olur diye hassas davrandıklarından dolayı anne babanın kaygısı psikolojik olarak çocuklarına bulaşıyor. Çocuk da bu kaygıyı daha sonra kendi yaşamının içerisinde sergiliyor. Nursel Hanım. E, çocuğunuza kaygılar nereden bulaşmış onu bulmadıktan sonra kaygılarının giderilmesi zor olur. Efendim Fazıl Bey'in mesajı. Selamun Aleyküm hocam. Öncelikle yapmış olduğunuz hizmetlerden dolayı Allah razı olsun. 6,5 yaşında ve 6,5 aylık iki oğlum var. Allah bağışlasın. Tam da böyle 6,5 yaş 6,5 ay. Evimizde prensip televizyon bulunmamaktadır. Siz de bunu tavsiye etmediğinizi biliyoruz. Fakat televizyonlu evlere özellikle anneannesine gittiği zaman gözünü hiç kırpmadan televizyondan kendini alıkoyamıyor. Alıkoy Hatta ona seslendiğimizde bizi duymuyor. Evde günlük 45 dakika bilgisayarda oyun oynuyor. Bu konuda nasıl davranalım? Neler tavsiye edersiniz? Ayrıca çok meraklı ve araştırmacı ve incelemeyi seven bir çocuk. Mucit macit işleri çok seviyor. Bu konuda da herkes serbest ama toplamak şartıyla oyuncaklarını e, mucitlik yapmak serbest ama toplamak şartıyla diye söylüyoruz. Ama dağıtılan şeyleri söylemeden kendisi toplamıyor. Nasıl davranalım demiş Fazıl Bey. Şimdi 6,5 yaşındaki bir çocuğun bu kadar meraklı olması gayet güzel bir şey. E, ortalığı toplamamada şunu deneyin Fazıl Bey. E, çok eşya bulundurmayın. Odasının içerisinde veya kendi yanında. Oynadığı eşyalar olsun sadece. Oynadığı oyuncaklar olsun. Ne kadar çok oyuncak çocuk o kadar iyi gelişir diye düşünmeyin. Dolayısıyla çocuklar ortalığı döküyor, yıkıyor, her şeyi ortaya atıyor. Sonra tabii ki onları toplamaktan hoşlanmaz. Yani ne yapmak lazım? Sadece oynamak istediği oyuncak. Hangisi ise oyun, hangisi ise o oyun dışarıda olması lazım. Diğerlerinin yeri olması lazım. Her bir oyuncağı o yerden alıp tekrar o yere koyması lazım. 3-5 tane oyuncakla birlikte oynatmayın. Şimdi bir de televizyonlu evlere gittiğimizde gözünü kırpmadan televizyona bakıyor. Evet, eğer evinizde televizyon yok ise televizyonlu bir yerlere gittiğinizde çocuğunuz bunu yapacaktır. Bunda herhangi bir beys yok. Çocuk yeter ki sizin evinizin içerisinde... O televizyonsuzluktan kaynaklanan sükuneti ruhuna yerleştirsin. Bir yerlere televizyonlu bir yerlere gittiğinizde efendim, yarım saat bakmış 45 dakika bakmış 6 yaşındaki bir çocuk için öyle çok da e, burada bir problem mi vardı denilecek bir şey yok. Çünkü çocuklar evet e, televizyon evlerinde olmayınca televizyonlu bir yere gidince öyle merak salarlar ve seyretmek isterler. Bunda herhangi bir şey yok yeter ki siz o sükunet ortamını evinizin içerisinde devam ettirin. Şimdi Hatice Kübra Hanım'ın bir mesajı var. Değerli hocam sizi yeni dinlemeye başladım. Dört aylık bir kızım var. Çok güvendiğim bir arkadaşımın bana verdiği nasihat üzerine on gündür bebeğimizin odasını ayırdım. Dört aylık bir kızın odasını ayırdım. Bebek uykuda her şeyi teyip gibi kaydeder dedi arkadaşım. Ve her şeyin farkındadır. Eşinle birlikte olduğunuzu da hisseder. Onun için odanın ayrılması dedi. İkilemde kaldım. Yani o çok değerli arkadaşınıza selamımı söyleyin. Ben böyle bir şey okumadım Hatice Hanım. Yani birçok kitap okudum da çocuklar dört aylıkken anne babasının özel hallerini beynine kaydediyormuş. Yani böyle bir şey yok ne olur atmasınlar yani kimse kafadan. Yani niye rahatsız ediyorlar ki? Yani çok mu iyi olur? Şimdi dört aylık bir bebeği annesinden ayırdınız e onu korkuttunuz birde. En hassas yerinden vurdunuz bu kaydediyor bak senin görüntülerini. Yarın ondan sonra aklında fikrinde senin o eşinle birlikte efendim, e, olduğunuz haller çocuğun aklında fikrinde olacak diye. Ayıp değil mi böyle bir şey? Yani Bilmediğiniz bir şeyi neden insanları ürkütmek için kullanıyorsunuz? Böyle bir şey yok. Bir. İkincisi de çocuk dört aylıkken ayırırsanız, daha önceki programlarda sırala söyledim. Çocukların içerisinde anneye olan güven ve sükunet eğitimini tamamlamamış olursunuz. Eğer siz çocuğunuz uyudu örneğin yani ev sizin eviniz yani sadece yatak odanız sizin yatak odanız değil ki. evinin her tarafı sizin eviniz. Dolayısıyla eğer bir takım şeylerden endişe ediyorsanız ya da rahat değilseniz efendim eviniz sizin eviniz istediğiniz gibi evinizi kullanabilirsiniz. Yani bunu efendim şeye sokmak için... Çocuğu ayrı bir odaya koymak olur mu? Yazık günah değil mi? O çocukta hiçbir yeteneği yok. Hiçbir kabiliyet yok. Gözünü bir açıyor, tepede lambasını, odanın lambasını görmüş olsa onu gözleri parıldayan bir canavar zanneder. Efendim dışarıdaki ağaçların sallandığını bir görmüş olsa ayrı bir odada efendim bir ejderha zanneder. Ruhunu korkutacak bir şey zanneder. Çocuk da ne eşyayı tanıyor ne hadiseleri tanıyor. Ona bir tek teselli kaynağı olacak kişi var. O da anne. E yazık değil mi? Dört aylıkken çocuğu... Annenin yanından ayrılttırıyorsunuz hem de hiçbir pedagojik altyapısı olmayan bir takım cümleleriyle korkutuyorsunuz. Kim hatırlıyor 4 yaşındaki 4 aylık halini hatırlayan var mı? 2, 2 yaşındaki halini hatırlayan var mı? Bırakın. Hatta 3 yaşındaki halini hatırlayan kimse var mı? Yok ki yani insan o dönemde zaten sanki beyninde bir morfin varmış da. Hayalimsi bir atmosferde yaşıyormuş gibi ileriye götüreceği bir şeyler yoktur. Ruhun olgunlaşması sürecidir o. Aklın kayıt etme süreci değildir o dönem. Hatice Kübra Hanım'ın ikinci sorusu. Hocam çocuğumu hep güzel sözlerle seviyorum. Canım balım gibi ama eve gelen komşular kızımı çirkin, kötü kız gibi sözlerle seviyor. Bundan hoşlanmıyorum. Eşim bırak herkes istediği gibi sevsin diyor. Ne yapmalıyım? Yani bence öyle söyletirmeyin yani çirkin pis kız kötü kız vesaire ya ben bu yetişkinlerin halini anlamıyorum yani gerçekten anlamakta zorluk çekiyorum yani kötü kelimeyle sevmekten neden hoşlanır ki bir yetişkin pis kız diyor mesela e yazık değil mi çocuğa niye pis kız diyorsun birisi senin yanına gelmiş olsa pis kadın dese e kötü kadın dese ahlaksız kadın demiş hoşuna gider mi? Yani çocuğu biz başka bir şey zannediyoruz galiba hiç algılamıyor bilmem ne yapmıyor. Gerçi 4 aylık sizin çocuğunuz yani o bundan çok etkilenmez. Ancak o pis kız denilen kişi eğer kaşlarını çatarak söylüyorsa ruhunu ekşiterek ruhunu karanlıklaştırarak söylüyorsa çocuk çıkan sözü anlamaz ama kendisine o kötü kız pis kız denilen kişinin tam o söz çıkarken ki halinden etkilenir. İleriki yıllara da vurdunuz da çocuk 4-5 yaşına geldi. Kıza diyorsunuz hala sen pis kızsın, sen kakalı kızsın, sen kötü kızsın falan. Böyle sevgi olmaz. Böyle sevgi gösterisi de olmaz. Sevgimizin nasıl dışarı ifade edeceğimizi bilmemiz lazım. Hele ki yetişkinler olarak çocuklara yaklaşırken. Hadi yetişkinler yetişkinlere yine ifade edemiyorlar. Yani geçenlerde okuduğum yine bir e-mail vardı. Eşim beni e, dövüyormuş hanfendiye beyefendi. Ee, yani en sonunda patlamış radyo programlarını da falan dinledikten sonra ya demiş bana sen niye vurup duruyorsun demiş ya niye hakaret ediyorsun ben demiş sevgimi öyle gösteriyorum hadi canım sende yani ne alakası var keyif çıkartıyorsun kadın kadıncağızı dövmekten ben sevgimi böyle gösteriyorum hadi senin yanında da birisi olmuş olsun da seni öylece döve döve sevsin bakalım hoşuna gider mi ee, gitmiyorsa o zaman niye hanımını dövüyorsun ayıp değil mi ondan sonra da onun pişirdiği yemeği yiyorsun ayıp değil mi o yediğin yemeğe Olmaz. Çocuklara da öyle yaklaşılmaz. İnsana da öyle yaklaşılmaz. Yani düz bir mantık içerisinde olmak lazım yani. E beceremiyorsan sevmeyi gitme Be O zaman sevme çocuğu da yani. Efendim Özlem Hanım'ın mesajı var. Özlem Hanım'ın mesajı şöyle. Değerli hocam benim biri yaklaşık 7. Diğeri de 2 yaşında 2 oğlum var. Büyük oğlum içte çok duyarlı. Dışarıda umarsız davranan savruk bir çocuk. Onu incitmeden davranışlarını düzeltmeye çalışıyoruz. Ama en ufak aksilikte gözyaşlarına boğuluyor. Sesini inceltip ağlamaya, anlaşılmaz şeyler ağlamaya başlıyor. Anlaşılmaz şeyler söylüyor. Böyle seni anlamıyorum dediğimde yavaşlıyor ama davranış hep aynı. Bütün gün eğlense, akşam son isteklerini yap, yapsak zehir ediyor. Yapmasak zehir ediyor bize. Tabii biz de ona açıkça söylüyoruz. Gün boyu yaktıklarımızı, hatta ben yükleniyorum bazen sadece kendini düşünüyorsun diye ama düzelme yok son zamanlarda da bazı geceler uyanıp ağlamaya başladı boğazıma bir şey takılıyor çıkmıyor diye doktor fiziksel bir şey bulamadı strese bağlı dedi kısaca tatminsiz dağınık tüm motiveleri kendi menfaatlerine dönük bir oğlum var nasıl davranacağımı bilemiyorum yardımcı olursanız sevinirim diye sormuş Özlem Hanım Özlem Hanım Özlem Hanım bakın oğlunuza ne diyorsunuz tatminsiz, dağınık, tüm motiveleri kendi manfaatine dönük bir oğlum var diyorsunuz. Kaç yaşındaki bir çocuğa diyorsunuz? 7 yaşına. 7 yaşına bu çocuk siz başka bir yerden mi aldınız? Yo. Bu çocuk 0 yaşında yanınıza geldiğinde yine menfaatlerini kullanan bir çocuk muydu? Motivasyondan hep kendi menfaati için mi kullanıyordu? Tatminsiz olarak mı dünyaya geldi? Yo. Şimdi bakın böyle etiketliyorsunuz çocuğunuzu sonra kendi psikolojinizi de bozarsınız çocuğunuzu bu şekliyle algılar iseniz o takdirde yarın çocuğunuza bakışınız bile değişir. Önce çocuğunuza kendi içinizde koyduğunuz bir etiketi çıkartın bakın ben şunu söyleyebilirim. Burada ilk önce şunu sormam lazımdı size. Burada çocuğunuz bir duygusal yoksunluk mu yaşıyor yoksa sizle iktidar mücadelesi mi yapıyor? Önceki radyo programlarını eğer dinlediyseniz bunun ne anlama geldiğini mutlaka hemen yakalayacaksınız. Ama ben onu söylemeden şunu söyleyebilirim Özlem Hanım size. E, çocuğunuz şu anda duygusal yoksunluk yaşıyor. Neden dolayı duygusal yoksunluk? İki tane şey söyleyeyim ben size. Birincisi bu çocuğunuzu etiketlemişsiniz. Kötü diye etiketlenmiş olan bir çocuk duygusal yoksulluk ve içinde ezilmeler yaşar. İkinci olarak da bakın şunu söylüyorsunuz bir şey söylemeye çalıştığında göz yaşlarına boğuluyor, sesini inceltip ağlamaya başlıyor diye söylemişsiniz. Yani çocuk eğer içinde yenilgiyi yaşamışsa anne babaya gücünün yetmeyeceğini anlamışsa o takdirde ağlarken böyle boğularak ağlar. İktidar mücadelesi yapan çocuklar böyle değildir ama duygusal yoksunluk yaşayan çocuklar böyledir. Bence e, efendim yumuşayın. Eşinizle birlikte yumuşayın. Bir de diyorsunuz ki bakın sen böyle konuşunca seni anlamıyorum. E, düzgün konuş o zaman anlayacağım seni. Ya ağlıyor çocuk ağlıyor. Yani ağlayan çocuğu zaten anlamazsınız. Ağlamasın mı çocuk ağlaması mı rahatsız ediyor sizi? Hayır çocuk eğer ağlama hissi içinde hissediyor ise ağlayacak çocuk. Eğer bu bir duygusal yoksulluk ise çocuğunuza sarılacaksınız. Çocuğunuzu teselli edeceksiniz. Efendim Ayşegül Hanım'ın mesajı ile devam ediyoruz. Merhaba Adem Bey sizi birkaç aydır dinliyorum ve iki kitabınızı okudum. Aile toplantılarına başlayalı üç hafta oldu. Yavaş yavaş faydalarını görüyoruz inşallah. Benim sekiz yaşında ikinci sınıfa giden bir kızım ve bir yaşında oğlum var. Bizim sıkıntımız kızımızın ders çalışmaması ve zamanı iyi kullanmaması ile ilgili. Kızımla birlikte basit bir program hazırladık ama buna uymakta sorun yaşıyoruz. Ödevine başlatana kadar 4-5 kez hatırlatıyorum. Zar zor başlıyor, iki soru çözmeden konuşmaya başlıyor, oyalanıyor, oynuyor. Ee, öğretmeniyle konuştum. Siz kızımla özel konuşsanız sizin okulun ona değer verdiğini hissettirecek cümleler söyleseniz dedim. Sürekli taltif bekliyor, ben de aferin falan diyorum ama ben konuşurum dedi, ben anne olarak ders çalışmayı nasıl sevdirebilirim, nasıl yaklaşmalıyım demiş Ayşegül Hanım. Şimdi doğru bir yoldasınız Ayşegül Hanım, öğretmen evet kendini sevdirmek adına ona bir takım hediyeler verebilir, ona ayrıcalığını hissettirebilir, mükafat değil, bir başarı karşısında ...verilecek maddi mükafat değil... ...ama ansızın... ...koşulsuz olarak verilmiş bir hediye olabilir... ...kızınıza verilecek şey, bu bir. İkincisi, üç hafta olmuş... ...toplantılarınıza başlayalı... ...üç haftada hemen her şeyin düzeleceğini... ...beklemeyin. Israrcı takipçilik ile eşiniz... ...çocuğunuz için... ...ayırdığınız o ders çalışma... ...zamanını ısrarla takip etsin. Neden ders çalışılmadığını... Eğer bir aksaklık olup olmadığını da orada mutlaka mercek altına alsın. Yani öncelikle yapmanız gerekli olan şey şu. Çocuğunuzun bir ders çalışma saati olsun. Yani saat işte diyelim akşam 7'de oturacak ders çalışmaya 8'e kadar sürecek diye bir belirgin saat olsun. 7'ye 5 kala çocuğunuzu çağırmayın. Efendim 7'yi 5 geçe de değil çok duyarlı bir şekilde 7'de olacak. Çocuğunuz kalemini defterini toplamış ve gelmiş olacak. Eğer buna uyum sağlamıyor ise o takdirde toplantıda bunun üzerine konuşacaksınız. Kızım neden yedi olmuyor? İşte belki televizyonda bir şey vardır. Efendim başka bir şey vardır. O sırada işte yemek saatinden dolayı hemen yemeğin arkasına denk gelmiştir. Gibi ha demesi lazım eşiniz. Tamam 7 değil o zaman saat 8'e doğru yapsak nasıl olur kızım dese. İkinci zamanı ayarlaması lazım. Sonra o da olmadı üçüncü zamanı. Ondan sonra olmadı dördüncü zamanı. Ama uygun bir vakti çocuğunuzla efendim, iş birliği içerisinde bulup yerleştirmeniz lazım. Bunun yaptığınız ki 3 hafta olmuş sizin. Çok da acele etmeyin yani bu 5, 6, 7 haftada anca oturabilecek bir şeydir hala çocuğunuz eğer ders çalışma konusunda bir sıkıntı yaşıyor ise o takdirde şuna derinleşin. Acaba çocuğum okuduğunu anlamakta ya da öğretmenini anlamakta mı zorluk çekiyor? Öğrenmenin keyfini yaşayamamış mı çocuğum? Bir de oraya odaklanın isterseniz Ayşegül Hanım. Efendim bir reklam arası verdikten sonra tekrar e, gönderdiğiniz mesajlarla devam edelim programımıza. Efendim reklamlardan sonra tekrar birlikteyiz. Bayramın ikinci gününde çocuk deyip geçmeyin programında baş başayız. Gönderdiğiniz soruların cevaplarını vermeye çalışıyorum. Yasin Bey'in mesajında sıra. Efendim kısa kısa vereyim ki önümde çünkü cevaplanması gerekli olan baya bir soru var. Yasin Bey şöyle sormuş. Adem Bey benim bir buçuk yaşında kızım var. Ben onun isteklerini genelde yerine getirmeye çalışıyorum. Ama genelin haricinde. Gerçekten psikolojik olarak çökertiyor bazen. fiziki müdahalede bulunuyorum. Mesela kucaklayıp götürüyorum çarşıda olsun veya toplulukta davranış olarak böyle durumlarda ne yapmalıyım? Şimdi bir buçuk yaşındaki bir çocuk, evet bazı şeylerde e, sınırlamaları biliyor olması lazım. Daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Çocuk sizin... Ee, neyin doğru neyin yanlış nerede nasıl davranıyor olduğunuzu yavaş yavaş artık keşfediyor olması lazım yani eğer sizin kararlı tutumunuzu çocuk babam bir şey söylediğinde bunu yerine getirir diye kararlı tutumunuzu gördü ise o takdirde çocuk bunu e, kavruyor olması lazım kavramış olması lazım veya yavaş yavaş kavrıyor olması lazım eğer isteklerini yerine getirmede gerçekten bunaltır gibi bir psikolojik e, ...savaş içerisine girdiğini hissediyorsanız... ...bu bir duygusal yoksunluk değil... ...ama isteklerini elde etmek için... E, ...çocuğunuza yenilmeyin. E, bırakın ağlıyor, sağlasın. Bırakın işte tepiniyorsa tepinsin. Efendim, kafasını bir yere vuruyorsa vursun... ...kendi kafası ağrır yani. E, dolayısıyla kararlı tutumunuzu asla... ...değiştirmeyin bir baba olarak. Eğer kucağınıza... ...alıp götürüyorsanız da mesela... ...oyuncakçı dükkanın içerisinde yere yatmış... ...ağlıyor. İlk yapacağınız şey şu olsun... Bırakın ağlasın. Kenarda bir yere oturun. Eşinizle konuşmaya başlayın. Kızım ağlaman bittiği zaman gelebilirsin yanımıza. Biz gideceğiz ondan sonra diyebilirsiniz. İstediği kadar o sırada ağlasın. Ee, yani onu da baktınız ki uzatıyor, abartıyor. iyice e, abarttı çarşının ortasında sizi. Alabilirsiniz kucağınıza. Ve gücünüz yetiyordur zaten. Ee, kararlılığınızı devam ettirebilirsiniz. Bunda bir mahsur yok. Yeter ki duygusal yoksunluk yaşamıyor olsun. Derya Hanım'ın mesajı. Değerli hocam benim 3 tane oğlum var. İkisi ikiz. İkizler 5 yaşında, küçüğüm ise 2 yaşında. Aralarında sık sık kavga ya da anlaşmazlık çıkıyor. Çocuklarıma nerede, nereye kadar müdahale etmem doğru? Küçüğe karşı daha toleranslı davranmam kıskançlığa sebep oluyor mudur? Dengeyi nasıl kurmalıyım diye sormuş Derya Hanım. Evet, küçüğe karşı daha toleranslı olmanız efendim kıskançlığa sebep olur. İkizler birbirleriyle bırakın çatışsınlar. Onlar tekrardan orta yolu bulurlar. Eğer birbirlerinin fiziklerine çok zarar vermediler ise bırakın bağırsınlar, çağırsınlar. Onlar bir orta yolu bulurlar. Şimdi küçüğe karşı tolerans iki yaşında küçük. 2 yaşındaki bir küçük çocuğa karşı toleranslı bence olmayın. Büyükleri koruyun ondan. Ya, pardon. Evet. Büyükleri koruyun. Çünkü iki yaşındaki çocuk genellikle... Büyüklere zarar verir. Siz zannedersiniz ki... ...aslında abileri küçüğe zarar veriyor. Hayır. Şimdi abileri otursa... Efendim ...bir resim yapmaya çalışsa... ...abileri otursa kendi başlarına bir oyun oynamaya çalışsa... ...genellikle iki yaşındaki çocuk da... ...onların arasına katılmak istediğinden dolayı... ...gider onların oyuncaklarından bir tanesini... ...pat diye kapar. Sonra kaçar. Şimdi bu durumda... ...siz büyüye derseniz ki... ...aman oğlum o küçük işte sen bunu anlayışla karşıla... ...küçükse küçük anne. Yani ben burada oynuyorum... ...niye benim oyuncağımı alıyor... Bu durumda asıl korunacak, kullanacak olan kişi e, büyük çocuktur. Küçüğü Küçüğe karşı e, büyükleri korumanız lazım. O takdirde kıskançlık olmaz. Küçüğe duyduğunuz şefkat ve merhametten dolayı onu aşırı korumacılığın içerisine alırsanız o zaman büyükler küçüğü kıskanmaya başlar. Fatma Hanım'ın mesajı. 2002 Ekim doğumlu 2 yaş büyük ablası. Ve 4 yaş küçük erkek kardeşi olan bir oğlum var. Huzurlu ve inançlı bir aileyiz. Babamız Sevecen ilgili. Oğlumda hızlı konuşma ve aşırı derecede çok konuşma var. Öyle ki biz bile bazen anlayamıyoruz. Okulda da aynı durum. Söz konusu sakin konuşmasını istediğimizde hep kasılıp heyecanlanıyor. Şimdi Fatma Hanım ilk önce şunu, şu bir, şunu bir kontrol edin. E, hızlı konuşma konusunda çocuğunuzu yeterince ve sükunet içerisinde dinlenilen bir ortamda mı yetiştiriyorsunuz? Yani bir gözünüz yemekte, karıştırdığınız yemekte, bir gözünüz bazen televizyonda, bir efendim kulağınızda telefon var ve o sırada dinliyorsanız çocuğunuzu ve çocuğunuz 30 saniye içerisinde bir takım şeyleri hızlı hızlı söylemek zorunda olduğunuz hisseder ise ve biraz sonra siz çabuk oğlumu hissettirmişseniz söylemeseniz bile hissettirmişseniz çocuk bir dakika içerisinde ruhundaki bütün kelimeleri anında çıkartmak zorunda olduğunuz zanneder hisseder eğer çocuğunuza e, geniş bir zamanı olduğu hissini verirseniz yani kendiniz sükunet ve yavaş olarak çocuğunuzun gözüne bakarsanız ve sadece çocuğunuzla meşgul olduğunuzu çocuğunuza hissettirirseniz e, çocuğunuz normalde yavaş konuşacaktır diye düşünüyorum. Ancak her halükarda bunu yaptığınız halde çocuğunuz yine hızlı konuşuyor ise o zaman e, efendim, bir konuşma terapistine gitmenizi tavsiye ederim. Bir o görsün çünkü çocuğunuzu görmeden sadece sizin cümlelerinizle bir şeyler söylemiş olmak. Deminki söylediğimi yerine getirdiğiniz halde devam ediyorsa yanıltabilir. Efendim Kadir Bey'in mesajı var. Kadir Bey şöyle sormuş. Selamun Aleyküm Sayın Hocam. ikinci sınıfa giden oğlum ve bir buçuk yaşında kardeşi var. Bizim sorunumuz öğretmeninden şikayet alıyoruz. Hmm. Ders dinlemediği, dikkat bozukluğu, ders sırasında başka şeylerle uğraştığı yönünde evde de aynı durum söz konusu. Şöyle bir durumda var ki derslerinde de başarılı. Sayın hocam yapması gereken bazı işleri en az iki ya da üç kez söylemeden yapmıyor. Sizden yardımlarınızı bekliyoruz. Bir de bize tavsiye edebileceğiniz kitap var mı? Hocam Allah sizden bin kere razı olsun demiş Kadir Bey. Kadir Bey Allah sizlerden razı olsun. Böyle çocuk yetiştirme konusunda hassas davranıyor ve lakait olmayan bir anne baba tavrı sergiliyorsunuz. Sizlerden mesaj aldıkça ben keyif içerisinde bunları okuyor ve sizlere destek olduğumu zannettiğim bir şey var ise onu heyecan içerisinde sizlerle paylaşmaya çalışıyorum şimdi e, Kadir Bey ikinci sınıfa giden oğlunuz aslında derslerde başarılı ama dersi dinlemediği ve dikkatinin bozuk olduğu söylemiyor bu nasıl olduğunu algılamak lazım yani çocuk dikkati dağınık birisi ve dersi dinlemiyorsa normalde anlamaz derslerinde de zayıf olur Demek ki çocuğunuzun ders dinleme ve öğrenme şekli böyle. Yani siz burada çocuğunuzun üstüne çok fazla gitmeyin bence. Yani her çocuğun öğrenme şekli birbirinden farklı olur. Eğer çocuğunuzun netice kısmına, sonuç kısmına baktığınızda derslerinde gayet düzenli ve başarılı olduğunu görürseniz çocuğunuz bu şekilde öğreniyor. Eğer kitap tavsiye ediyorsanız, dikkat toplamayla alakalı, kitap tavsiye ediyorsanız ben bir set sete rastladım. Osman Abalı beyin seti, kendisi psikiyatr. Osman Abalı beyin dikkat toplamayla alakalı efendim çalışmaları var. Onun kitaplarını denk geldim ve incelediğim kadarıyla evet eğer üzerinde bir rehber eşliğinde anne babanın da desteğiyle birlikte yapılacak olursa çocuklarda güzel bir egzersiz olabilecek kitap seti dikkat dağınıklığını Gidermek üzere çocukların yaş kategorisine göre hazırlanmış 6 yaş 7 yaş 8 yaş 10 yaş grubundaki çocuklar için ee, bunu tavsiye ederim Osman Avalı psikiyatr Osman Avalı'nın Adela yayınlarından çıkmış olan efendim e, dikkat güçlendirme seti galiba dikkat dağınıklığının önüne geçmek için bir egzersiz kitabı çok şey belki beklememek lazım ama egzersizler yapmak için oldukça güzel bir çalışma. Sevda Hanım'ın mesajı selamünaleyküm Adem Hocam şu anda hem çok üzgünüm hem de çaresizim 3 yaşında oğlum var ve ne söylesem tam tersini yapıyor özellikle tuvaletten çıktıktan sonra ellerini yıkıyor ama pantolonu giymesi konusunda hem babası hem de ben defalarca oğlum üzerini giyer misin diyoruz ama giymiyor oyuncaklarıyla oynuyor duymamazlıktan geliyor bilgisayar açıkken hemen bilgisayara koşuyor rastgele fareyle tıklıyor ne kadar çağırsam da durmuyor Oyuncaklarını toplatamıyorum. Bir şey yapmasını istediğim zaman bu konuda konularda umursamaz davranıyor. Bekliyorum yapsın diye ama nafile çok sinirleniyorum. Ona vurmuyorum ama sonunda dayanamayıp ya kızıyorum ya da ağlıyorum. O da ağlıyor ne yapacağımı bilemiyorum diye sormuş Sevda Hanım. Şimdi Sevda Hanım yani karşınızdaki çocuk 3 yaşındaki bir çocuk. Yani niye bu kadar kendinizi parçalıyorsunuz ki? Yani tabii koşacak bilgisayar açık gördüğünde. Yani bakın şöyle söyleyeyim ben söyleyeyim Sevda Hanım size. Çocuğunuzu çok yoruyorsunuz. Çok şey bekliyorsunuz. Yani bırakın kendi halinde yetişmesini sağlayın ilk önce. Yani onun peşinde bu kadar koşturursanız, onun üstüne bu kadar çok düşerseniz çocuk sizi çok yorar, sizi dinlemez. Lafınızla yormuşsunuz çocuğunuzu. Ve şu anda da duyarsızlaşıyor. Yani sizi gördükçe demek ki çocuk bir şey söyleyecek yine diye. Ya sizden kaçıyor ya size ilgisiz davranmaya çalışıyor. Bence biraz serbest bırakın. Konuştuğunuz, üzerinde konuştuğunuz çocuk 3 yaşındaki bir çocuk. Yani dolayısıyla çok erken ama çok fazla şey istiyorsunuz gibi geldi bana. Efendim Özer Bey'in mesajı var. Özer Bey, hocam eşim size yazmıştı ama ben daha geniş olarak anlatmak istiyorum. Bir çözüm bulamıyoruz. Hala bir şeylere... Benim oğlum 28 haftalık amcasının oğlu 29 haftalık ama bir türlü oğlum rahat kalamıyor. Ya vuruyor ya ısırıyor ya tırnaklıyor hep böyle çok şiddet görüyor. Oğluma oğlum da kesinlikle şiddet bilmeyen bir çocuk tam tersi o kadar yoruldum ki hocam. Şu an oğlumun yüzünde kocaman bir çizik var o kadar üzülüyorum ki böyle olunca yeğenimin oğlu 9 aylıktan beri zarar vermeye başladı. Bir gün biter diye bugüne kadar bekledik ama ailesi de bir türlü düzeltmedi. Şiddet olayını çok sinirli, sinirli bir çocuk. Biz niye vurdum bile diyemiyoruz. Çok sinirli bir çocuk diyorlarmış onun için. Zaten asabir bir çocukmuş. Daha kötü olurmuş. Ama benim oğlumun ne suçu var? Aynı apartmanda oturuyoruz ve babaanneleri de aynı apartmanda birbirimize gitmediğimiz halde... ...babaannesinin de karşılaşınca böyle oluyor... Çok bıktım hocam lütfen yardım edin. Anne babası kabullenemiyor böyle olduğunu ve artık aileler kötü olmaya başladık. Hocam büyüklere bile tükürüyor ısırıyor. Eşime sürekli sizi dinliyoruz çare arıyoruz çok sabrettim bugüne kadar. Daha sabrım kalmadı oğluma daha fazla can acısı çektirmek istemiyorum. Tek çare sizsiniz demiş Özer Bey. Estağfurullah tek çare falan değil ama şöyle bir şey. Yani ben görüşmemenizi tavsiye edebilirim. Çocuklar biraz kendisini toparlayıncaya kadar. Yani yüzünde kocaman bir çırmak izi var diyorsunuz. Allah göstermesin tırnağı eğer gözüne gelmiş olsa. Ki çocuklar da 28 haftalık. Birisi 28, birisi 29 haftalık. Yani Allah göstermesin daha sıkıntılı bir şey olabilir ki. Madem ki anne babası da bu konuda... Efendim... E ...çok da hassas değil... ...benim oğlum sinirli asab bir çocuk... ...işte ona çok dokunmayın falan diye böyle bir de o da yol açıyor... ...keyif alıyor gibi konuşuyor ise... bu takdirde... E, ...görüşmemenizi tavsiye ediyorum... ...ya da şöyle e, yapılabilir... ...görüştüğünüzde yani çocuklar... E, ...sız görüşmeye çalışmak lazım... Yani nihayetinde akrabasınız siz... E, ...bir şekliyle bir araya geliyorsunuz... ...yani örneğin... Babalar belki çocuklara bakarken anneler kayınvalide de bir araya gelebilir gibi alternatif çözümler üretmek lazım. Ama bunu karşı tarafa da yani sizin çocuğunuz haşere kendi çocuğumuzu korumak için bunu yapıyoruz diye bir şey uyandırmamak lazım. Akrabalar arasında yani çocuktan çıkar çok defa kavgalar. Yani dolayısıyla o raddeye vardırmadan çocuğunuzu e, madem ki öyle zarar görüyor uzak tutun görüştürmeyin. Oya Hanım'ın mesajı. Oğlum 3 aylıkken bırakıp işe başladım şu an 5 yaşını bitirdiği halde onu küçükken bırakmanın verdiği ızdırabın altında eziliyorum ve sizin de dediğiniz gibi yararlı kuşumu öyle çok seviyorum belki yanlış yapıyorum ama halen oğlumla yatıyorum belki kokusuna doyarım ama pek mümkün değil gibi sorunum şu an evde maalesef baskın olan benim ne kadar oğlumun önünde olaylara tanık olmasını istemesem de görüyor ya da hissettiğini biliyorum. Yanlış yaptığımı biliyorum ancak babamızın işi nedeniyle evde, evden ayrı kalabiliyor bu durumda. Kural koyan, uygulayan ben görünüyorum. Bu konuda bana yardım etmenizi rica ediyorum. E, veya önereceğiniz kitaplar varsa belirtirseniz sevinirim diye sormuş Oya Hanım. Şimdi Oya Hanım eşinizin evden ayrı kalmış olması, iş için başka şehirlerde bulunuyor olması haftanın belli günlerinde bu çok bir problem değil. E, yani evde kurallar konur eşiniz tarafından. Siz uygularsınız. Siz kendiniz koyar ve kendiniz uygularsanız o zaman otorite olmuş olursunuz. Eşiniz kuralları koyar ve kendi koyduğu eşiniz eşinizde dahil olmak üzere bir kararlılık içerisinde uygulanmaya başlanır ise eşiniz evde olmasa da o otorite e, rüzgarı, otorite e, hali evinizde devam ediyordur. Dolayısıyla kuralları siz değil eşiniz koysun birazcık rahatlarsınız bir. İkincisi de 5 yaşında çocuğunuzla birlikte yatıyorsunuz, diyorsunuz, ben doyamadım onun kokusuna diyorsunuz. Eğer 5 yaşında hala birlikte yatıyorsanız o takdirde bağımlılık olur çocuğunuza karşı. E, çocuğunuzdan da size karşı bir bağımlılık olur. O yüzden çok tavsiye etmem, onun odasında bulunun, kendi yatağınızda almayın. Yatırırken belki yanına uzanın ama e, kendi yatağınızı alıp da sabaha kadar onu yatağınızda yatırmaya alıştırmayın. E, bağımlılık olur. Efendim, Sabriye Hanım'ın mesajı. Sabriye Hanım şöyle yazmış. Sayın hocam saygı ve hürmet ederim. Benim 6 yaşında bir oğlum ve 11 yaşında kızım var. Sabah okula gidiyorlar. Öğleden sonra haftanın 3 günü evde yalnız kalıyorlar. Acaba doğru mu yapıyorum evde yalnız kalmaları, e, kalmaları açısından? Aslında babaanne ile kalıyorlar ama valide haca gittiği için abla kardeş yalnız kalıyorlar. Bir sakıncası var mı? Ve mahremiyet eğitimi açısından bir sakınca yok. 11 yaşında ablası var, 6 yaşında da erkek kardeşi bir arada karmalarına bir mahsur yok. Yalnız evde çıkabilecek bir takım sıkıntılar olabilir. Efendim, 6 yaşındaki oğlan yani yaşamın tehlikelerini çok kestiremeyebilir. Efendim, olmadık işler yapabilir. O yüzden yalnız kalmalarını ben çok tavsiye etmem abla kendi odasına çekilir bir şeyler yapıyorum bir şeyler çalışıyorum okuyorum derken 6 yaşındaki oğlan evin Allah göstermesin gazını açar efendim asitler vardır çamaşır deterjanları deterjanlar kimyevi maddeler vardır efendim balkondan sarkayım der vesaire gibi şeyler olabilir ev kazaları oldukça yaygın yani insanlar çocuklarını evlere bıraktığında çocuğu çocuğu emanet ettiğinde Allah göstermesin hiç ummadık şeyler yaşanabilir o açıdan çok tavsiye etmem. Keşke valideniz hacdan gelinceye kadar birisi daha olmuş olsa. Bir sorun daha var. Çok kavga ediyorlar. Psikoloğa gittim etsinler dedi. Araya girme falan dedi. Beni bilgilendirirseniz teşekkür ederim demiş. Sabri Hanım evet. Yani şunu oluşturmaya çalışın evinizin içerisinde. 11 yaşındaki kızınız abla. Ablalık statüsü vermeye çalışın. 6 yaşındaki çocuk onunla kavga eder mi hiç? Siz eğer öyle bir şey yaptığı sırada hemen önüne geçmeniz lazım. Oğlum ablana hiç böyle söylenir mi? O senin ablan demeniz lazım. Bu vurguyu yapmanız lazım. Ya da ikisi bır bır, bır bır bir şeyler anlatmak için sizin yanınıza geldiğinde yapacağınız şey şu. Önce ablayı dinlemek. Oğlum bir susar mısın lütfen? Önce bir ablanı dinleyeyim ondan sonra seni dinleyeyim. Yani küçüğü frenlemeniz, büyüğe de statü vermeniz lazım. E, ablalığı nasıl yapacağını çok kestiremeyebilir 11 yaşındaki bir çocuk onunla da kenarda konuştuğunuzda e, birazcık onu da frenlemeniz lazım kardeşine çok biraz sert davranıyorsun kardeşine biraz şöyle davranıyorsun şöyle davransan iyi olur diye söylemenizde fayda var ama statü farklılığını mutlaka vurgulayın Şehri Hanım'ın bir mesajı var İyi çalışmalar ben Şehri e, Hanım Oğlum 7 yaşında okula yeni başladı. Aşırı derecede dikkat dağınıklığı var ve bazı harfleri söyleyemiyorlar. Söyleyemiyor. Lütfen bana konuyla ilgili yardımcı olur musunuz? Demiş Şehri Hanım. Şimdi dikkat dağınıklığı ve bazı harfleri söyleyemiyor ise 7 yaşında. Bir uzmanla görüşmenizi tavsiye ederim. Acaba bu bir diseleksi olabilir mi? Ee, yani o harfleri ters görüyor olabilir. Bu bir rahatsızlık. Ee, P harfini örneğin. E, çocuk D gibi görebiliyor. efendim B'yi, Bursa'nın B'sini D gibi görebiliyor. Bazı harfleri ters görebiliyor çocuklar. Bu bir e, süreç ve bir eğitim alması lazım. Acaba bundan kaynaklanıyor mu diye mutlaka Şehir Hanım bir uzmanla görüşüp problemi tespit edin. Ondan sonra çözüme kavuşturulsun. Yoksa iki satırlık bir şeyle şu anda ben çocuğunuzdaki problemi çok algılayamayabilirim. Efendim, Duran Hanım'ın bir mesajı. Merhaba, 2005 doğumlu ana sınıfa giden bir kızım ve 10 aylık bir bebeğimiz var. Bebekle ben çocuk odasında, kızımla babası da yatak odasında yatıyor. Bu durumu nasıl değerlendirirsiniz? Duran Hanım veya beyefendi. Şimdi 2005 doğumlu ana sınıfına giden yani 5 yaşında bir kız kızınız var ve babasıyla yatak odasında yatıyorlar bu doğru değil yani şöyle olursa doğru olur kızınızla babası kızınızın odasında yatarsa yani sizin yatağınızda değil kızınızın yatağında yatar ise uyutuncaya kadar hatta yatar ise o zaman doğru olur. Siz bebeğinizle kendi yatak odanızda bulunun, eşiniz kızınızla birlikte onun odasında bulunsun. Ee, uyuduktan sonra gelmeyi e, düşünün. Eğer gelemiyor ise orada kalabilir ama kendi yatağınızda 5 yaşındaki bir e, çocuğunuzu almayın. Efendim Ayseli Hanım'ın mesajı, hayırlı günler hocam benim ikinci sınıfa giden kızımla biraz sıkıntım var. 4 yaşında da bir oğlum var bu arada. ''Kızımla ilişkimiz benim ne kadar alttan almama rağmen çok gergin bir durumda. Ben ne dersem bana karşı tepkili. Tamam be, sus be ve benzeri gibi beni tersliyor. Ben onun yanlışlarını düzeltmeye kalktığımda benim dediklerimin doğru olmadığını söylüyor. Derslerini yap dediğimde onlarca bahane bulup erteliyor. Okuma yapıyoruz yanlış okudun dediğimde kabul bile etmiyor. Baba ile öyle değil. O ne derse hemen yapıyor.'' Bana karşı çok tepkili, mümkün olduğunca kardeşiyle ilgilenmeye çalışıyorum. Ama sen beni sevmiyorsun, benimle ilgilenmiyorsun diyerek de beni üzüyor. Ne yapacağımı şaşırdım. Ayseli Hanım, çocuğunuzu yormuşsunuz. Yani o kadar çok demek ki müdahale etmişsiniz ki artık bıkınlık vermişsiniz. Bakın şu 10 satır mesajınız var. 10 satır mesajınızın içerisinde e, düzgün okumuyorsun, düzgün durmuyorsun... Efendim bir şey söylüyorum ters tepki veriyor gibi her şeye müdahaleden bahsediyorsunuz yani birazcık bence kenarda durun her şeye karışmak yerine bir şeye karışın o da eğer baktığınız ters tepiyor o zaman müdahale şey içerisine girmeyin çatışma içerisine girmeyin tebessüm edin bırakın madem ki babasıyla daha iyi uyum içerisinde Babası bu dönemi birlikte atlatsın. Yoksa size karşı bir tepkisellik oluşmuş. Bakın saygısızlığa doğru girmiş. Tamam be, sus bir falan diye söylüyor. O takdirde e, alttan alma değil, tebessümle ve sükunet içerisinde karşılayın. Çocuğunuzun vicdan hissini uyandırmaya çalışın. Efendim son mesajımızda Pınar Hanım'ın. Pınar Hanım şöyle söylüyor. Merhaba Adem Bey, benim iki yaşında oğlum var. Parmak yemiyor ve emerken kendisini keşfetmiş olduğu koltuk minderleri içinde... Mevcut olan el elinde tutarak emiyor. Parmak emme duygusunda nasıl vazgeçirebiliriz diye sormuş Pınar Hanım. Şimdi Pınar Hanım çocuklar 2 yaşına kadar emme refleksiyle doludur. Dudakları kıpır kıpırdır. Eğer bu dönemde çocuk anne göğsü yerine ağzına başka bir şey verilecek olmuş olsa ve alışmış olsa onu emmeye devam eder. Yani yalancı meme dediklerimiz o emzikten vermiş olsanız, biberonu vermiş olsanız, parmağını vermiş olsanız o sırada çocuğunuza ne verseniz onu emecektir. Dolayısıyla burada yapacağınız şey şu çocuğunuzun elini meşgul tutmak. Yani bu bir alışkanlığa dönüşmüş vaziyette dolayısıyla alışkanlığı unutturmaya çalışacaksınız. İleriki yaşlarda olmuş olsa parmak emme, tırnak yeme, çocuğunuzda bir psikolojik rahatsızlığın bir işareti olabilir. Çocuklu, çocuğun duygu dünyasında işinde yolunda gitmeyen bir şeylerin işareti olabilir. Ama iki yaşındaki bir çocuktan bahsettiğiniz için bunu söylüyorum. Şu anda bir alışkanlık kazanmış. Elini ağzına götürme alışkanlığı. Bu alışkanlığı elini ağzına götürmeyecek, elini meşgul edecek bir şeyler bularak e, çözmeniz lazım. Bunun haricinde yapacağınız çok da bir şey yok. Efendim bugünkü yayımızda burada son buldu. Bugün bayramın ikinci günü tüm dinleyicilerimizin bayramını tekrar tebrik ediyor. İyi bayramlar diliyorum efendim hoşçakalın. Pedagog Adem Güneşle çocuk deyip geçmeyin. Artık her pazartesi, salı ve çarşamba Türkiye saatiyle 11'de. Sorularınızı ademgüneş.com veya 216-524-9393'e gönderin. Siz Adem Güneş'te iki değil artık haftada üç kere çocuğunuzla gün ve gün daha bilinçli bir anne babayla bulursun. Bu çefem yeni yayın döneminde daha da canlı.